Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre yönetmelikle çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salım ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esaslar düzenlendi. Enerji sektörü, madeni yağ ve gaz rafinirleri, termik santraller ve diğer yakma sistemli tesisler, kömür değirmenleri, kömür ürünleri ve katı dumansız yakıt imal tesisleri, metal ürünleri ve işlenmesi, yeraltı madenciliği ile ilgili faaliyetler, cam imal eden tesisler, kimya sanayisinde yer alan tesisler, atık ve atık su yönetimi, kağıt ve ahşap üretimi ve işlenmesi, yoğun hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği günlük 50 ton üzeri, karkas üretim kapasiteli mezbahalar, çiğ sütün işlenmesi, elyaf ve tekstil ön işlemesi ve boyanması için kullanılan tesisler, giyimi yapımına yönelik tesisler bu yönetmeliğin kapsamında. Yönetmeliğin kapsamında yer alan tesisler, kirleticilerin havaya, suya ve toprağa salın miktarlarını, yıllık toplam miktarı 2 tonu aşan tehlikeli atıkların ve yıllık toplam miktarı 2000 tonu aşan tehlikesiz atıkların geri kazanım veya bertarafı için tesis dışına taşınması gibi Hususların tamamını bakanlığa yıllık olarak raporlayacak. Tesislerin yıllık raporlarında sunulan bilgilerin geçerliliği, eksik hatalı bilgilerin olup olmadığı valiliklerce denetlenecek. Ayrıca işletmeciler, raporlama yılının sonundan itibaren 5 yıl boyunca bakanlık ve valilik tarafından gerektiğinde incelenebilmeleri için bu bilgileri muhafaza edecek. Bakanlık, yeni yönetmelikle ilk kez çevresel konularda karar verme süreçlerine, halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye, azaltmaya katkı sağlamak amacıyla elektronik bir veri tabanı olan kirletici salım ve taşıma kaydı sistemini oluşturacak. Bu sistem halkın erişimine de açık olacak. İşletmeci herhangi bir bilginin halka açık olarak kirletici salım ve taşıma kaydı sisteminin dışında bırakılmasını istediği takdirde ilgili bilgiyi ve gizlilik talebinin nedenlerini belirtmek suretiyle bakanlığa gizlilik talebinde bulunabilecek. Vatandaşlar kirletici salın ve taşıma kaydı yani KSTK'nın işleyişine ilişkin her türlü yorumu, bilgiyi, analizi veya görüşleri bakanlığa sunabilecek. Bakanlık gerektiğinde sunulan görüşleri KSTK'nın iyileştirmesi için değerlendirecek ve değerlendirmenin sonucunu da halkı bilgilendirecek. Ancak Askeri tesisler, ARGE testi yapan işletmeler ve Akkuyu nükleer santrali ve diğer nükleer santraller söz konusu yönetmelikten muaf tutuldu. Kirletici salın ve taşıma kaydı yönetmeliği düzenlemesinin amacı ise çevrenin korunması ile yayılı kaynaklar ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması için kirleticilerin salın ve taşıma kaydının oluşturulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemek. Peki bu muaf tutulanlarda bunu yapmayacak mıyız? Yönetmeliğin ikinci maddesinde askeri tesis, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve yeni ürünlerin test edilmesi için kullanılan işletmelerle nükleer tesisler kapsam dışında. Bu tesisler çevrenin korunması, çevre kirliliğinin azaltılması için kirletişlerin salın ve taşıma kaydının oluşturulmasından muaf. Bu muaflıklar gezegeni yok eden zihniyetin ve paradigmanın bir yansıması değil mi? 2021 Çin'i anlamak uluslararası konferansına farklı ülkelerden temsilciler katıldı. COP26 sonrası küresel iklim yönetişimi ve Çin Amerika Birleşik Devletleri işbirliği, Çin ABD enerji transferi ve teknoloji işbirliği ve karbon fiyatlandırması ve iklim finansmanı gibi konular ele alındı. Toplantılarda olağanüstü iklim olaylarının küresel ölçekte daha önce görülmemiş sıklığa eriştiğine Dikkat çekildi küresel iklim değişikliğine ortaklaşa yanıt vermede Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluk almaktan kaçınamayacağının altı çizildi. COP26'nın küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yön verdiğine dikkat çeken katılımcılar Çin ve ABD'nin iklim eylemini güçlendirme konusunda yayınladığı ortak bildiriyi övgüyle değerlendirdi. İki ülkenin iklim krizine karşı ortak çabalarını süreceği belirtildi. 2060 yılına kadar karbon nötrlüğünün sağlanması Çin'in ulusal kalkınma stratejisinin hedefler arasında bulunuyor. İklim değişikliği ve karbon nötrlüğü alanında uluslararası işbirliği ve Çin diplomasisinin önemi biliniyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında iklim değişikliği ve karbon nötrlüğü alanında işbirliği ve dialogun ilerletilmesi iki ülkenin çıkarlarının kesiştiği noktaların artmasına, ilişkilerinin iyileştirilmesine ve küresel yönetişimin optimize edilmesine de yardımcı olacak. Van Gölü'ne gelelim. Çekilme nedeniyle su altındaki bazı alanlar kara parçasına dönüştü. Geçen yıl ve bugün çekilen fotoğraflar arasında fark çok büyük. Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesiyle aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük bir düşüşe neden oldu. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmeler var. Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği gölde farklı zamanlarda drone ile görüntülenen noktaların aynı açıdan çekilen yeni görüntüleri hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını ortaya koydu. Daha önce su altında olan birçok bölge çekilmeden dolayı artık kara parçası. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği